Ey yücelerden yüce Allah'ımız! Günlerimizin en hayırlısını sana vasıl olduğumuz günlerimiz, amellerimizin en hayırlısını son amellerimiz ve ömrümüzün en hayırlı zamanını da hayatımızın son anları eyle. Ya Rabbena! Senden şu dünya hayatında, Bizi her tarafımızdan kuşatan bir afiyeti tam ve ahirette de senin tevccüyü tamını istiyoruz. İstiyoruz çünkü sen lütuf, ihsan ve kerem sahibi bir latifu kerimsin. Allahım, senin kapı kulların olan bizler katıyen inanıyor ve ümid ediyoruz ki. Sen bizimle oldukça bizler felake maruz kalmayacak. Rabbimiz sen isen ki öyle olduğunda şüphe yok. Kulların olan bizler kaybeden olmayacağız. Amin.